Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Lekad icat rusul bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubuna ve kurreti alimina Muhammed. Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul anfi lan illa billahi illa Geceniz mübarek olsun. Mevla Teala hayırlarda bizleri daim eylesin inşallah. Tefsir sohbetimizde inşallah Tevbe Suresi 53 ve 59. ayet inceleyeceğiz. Sohbetin sonunda bir takım meselelere değineceğiz inşallah. i̇mam Ahmedül Ahmetül Faruk'un meşhur ve arabanızları Ömer Faruk Vazirleri'nin soyunu olduğu için Faruk sıfatıyla anılıyor. Bu sırrı faşi oldu uzat mecbur. Bu zat ikinci bir müceddidi. Büyük alim Allah dostlarının büyüklerinden bu inceliği açıklamaya mecbur kaldı. Kim mürşitsiz fena fizdikir olur nur. Bir insan kendi başına zikretse, zikretse sabah akşam zikretse sonuçta zikirde fâni olur. Kendini zikirle meşgul etmiş olur. Yani dili kalbi zikirle meşgul olmuş olur. Böylece zikir makinası gibi olur tabiri caizse. Zikir fâni olur ama fena fillah dediği mümkün değildir. Yani fena fillah olma meselesi Allah-u Teala yakınlık meselesi kendi başına etmekle olmaz. İçin aziz Mürşit Mürşid, gidelim, Cemal-i Hakem Bir usta lazım. Usta olmadan bu iş olmaz. Ayet-i Kerime Es-Selamu'a <gülüyor> Ey umadenler allah Allahu Teala imadin ve takva olmamak. İmandan sonra takva. Takva nedir? Emirleri tutup yasaklardan sakınmaktır. Yani şeriat din. Bundan sonra Allah-u Teala ulaşmak için Vesile edinin, aracı edinin yani Kur'an ibadet zikir veya bu işleri anlayan bir Allah dostu bir alim Efendimiz aleyhisselam onu gönderdi. O olmasa hiç kimse Allahu Teala'yı bilemez, ulaşamaz, anlayamaz, tanıyamaz, nasıl ibadet edeceğini bilemez. İbadet yerine yanlış bir şey yapar. O yüzden peygamber ne kadar lazımsa onun yolunu devam ettirecek varisleri de lazım. Bu ümmetin peygamberleri, Beni İsrail'in bu ümmetin alimleri, bu ümmetin alimleri Beni İsrail'in peygamberler gibidir. Hadis öyle, rivayet öyle. Yani eski zamanda 100 senede bir, 300 senede bir, 500 senede bir, bin senede bir peygamber geliyordu. Şimdi kıyamete kadar peygamber yok. Ya yani ne kadar Amerika'da yalanış peygamber varsa da televizyonda var adamın oradan cemaat ediniyor. Televizyondan adam ters veriyormuş, memnun yapıyormuş. Aldılar bu işi dalgaya. E, tabi yalancı olunca her türlü hilebazlığı yapar İnsanları kandırmak için her türlü taleberi çeviriyorlar Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra peygamber yok İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek peygamberdir ama ümmet olarak gelecek demek ki o dönemdeki bozukluklar nasıl düzeltilecek işte hadis şerif her yüz başında Cenab-ı Hak bir müceddit çıkarır dini yeniler yani unutulan sünnetleri ihya eder bu asırda inşallah biz itikaz ediyoruz ki Mahmud Efendimiz neden çünkü Türkiye'de dünyada bakıyorsun sünnet bu şekilde anlayan yaşayan onun gibi yok tepeden tırnağa sünneti yaşayan yani sırf sünnet deyince yani sünnet olmak anlama sırf selam anlama sırf namazın sünneti anlama 4000 tane sünnet varsa diyor 4 tanesini terk ediyorsan bana uymayın diyor bak sünnete tabi tâver, ya yani. demek ki böyle Sünnet işleyen Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu ihya bir zat... ...arada aracı olursa... ...o sana daha güzel, daha kısa yoldan gösterir işi. Ve bu aracı olan zatlar da Allah'a davet ediyor. Kalkıp da müşrikler hakkındaki ayetleri... ...buraya yorumlayan kalın kafalara aldanmayın. Onlar müşrikler hakkında geldi. Putlara tapınıyorlar onlar. Tapınarak diyorlar ki... ...bunlar bizi Allah'a ulaştıracak diyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir ayet yok, delil yok. Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş... ...namazı benetmiş etmiş, zikri ibadet beynetmiş. Bunları yaparsanız dostumla bana beraber bana gelin bu bak. Siz onlar kalkmışlar müşrikler putlara edinmişler, putlara tapınıyorlar. E niye tapınıyorsunuz? Bunlar bizi Allah'a yakınlaştıracak. Alakası yok. Allahu Teala onları reddediyor. Allahu Teala kendine yakınlaştıracak olan şeyleri beyan etti kitabında. Namaz, niyaz, ibadet, zikir ve küünün mağaz sadıkıyın. Dostlarımıza beraber olun. İşte budur tasavvuf. Dini yaşamaktır. Bu olmadan. Kişi fenafirli olamaz. Yani Allah'ın güzel bir dostu olamaz. Kendi başına bir şey olur. O yüzden arkadaşlar ne diyorlar? E, mürşid olmayanın mürşid şeytandır. Bunu kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar ama ondan beter olmuşlar. Şeytanı geçmişler. Kafalarına göre konuşuyorlar. Yarışıyorlar yani şeytan işlerde. E be adamlar 1400 senedir bu din yaşanmış. Bakın o dönemlere, hangi dönemlerde bu din aziz galip olmuş Müslümanlar? O hayata bakın, nasıl galip olmuşlar? Her bir padişahın arkasında bir Allah dostu varmış. Ya, o olmadan olur mu? Dua olmadan olur mu? Usulü fıkıhta var Maloğul kitabında. Dua ordusu olmadan olmaz. Yağmur Dua edeceksin, ibadet namazına olacak ki olsun. Dua olmadan, kuru kuruya olmazmışlar. bu işler. Dua nedir? İbadetin özüdür. Allah'a yakarıştır. Kulluktur. Dilenciliktir yani ha. Dilencilik yapmasın Allah'ın huzurunda verir mi sana? O zaman ben ihtiyacım yok demek oluyor haşa. İşte o dua vurdusu kim olacak? Haram lokma yemeyen. Sünneti kaçırmayan. Gözü namahreme bakmayan. Çalgı dinlemeyen. Gıybet etmeyen. Kimseyi tekbir etmeyen. Böyle çok kaliteli olması lazım. Adam namaz kıldı. Yok. Yok. Cuma'ya geldiği yok. Dinden iman haberi yok. Onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Ondan konuşuyor. Daha ne konuşuyorsunuz? Diyor. Bir yere sizin bir dua ordunuz yok. Bu ümmetin bir dua ordusu olması lazım. Sırf duası kabul edilen bir cemaat olması lazım. Nerede o cemaat? O yüzden dualarımız da kabul edilmiyor işte. Ya Kötülükte yapıldığı zaman, içkiler içildiği zaman, zina edildiği zaman, aşikare bunlar olduğu zaman belalar... Yağmur gibi yağacak. İçinizden hayırlılar dua destek kabul edilmeyecek diyor. Hadisler. O yüzden hayırlı nesil yetişmek için evvela o neslin anasını babasını düzeltmek lazım. Aileyi kurtarmak lazım. O kadınları eve gönderip evin içini düzeltmek lazım. Evlerimizi İslami eve çevirmemiz lazım. Ondan sonra da orada Fatihler gibi Sultan Selimler gibi nesiller çıkar. Sokaktan ne de çıkacak bu? Bak, insanda bir sürü melek var görevli. Bugün okudum. Rahimde bile melek var. Rahimde görevli. Ya, o çocuğun oluşmasını görevlenmiş. Vakti gelince Mevla'ya soruyor. Bunun ecelini ne yazayım? İşte şakim olacak? iyi mi olacak? Rızkın ne olacak? Görevli, görevli. Mevla'nın izni olmadan kimse kımıldayamıyor. Bu inceliklerden haber yok adamın. Kadın şimdi nasıl yetişecek Kadını bir kere kurtarmamız lazım Yani aileyi kurtarmak için Kadını kurtarmak lazım Kadınlara gerçek özgürlük olarak lazım O da nedir Rabbisini tanıması ya Rabbisini tanıması lazım ki Ne yapacağını bilsin Ya arkadaşlar iş mesele çok zor İnşallah Cenab-ı Hak kolay eder Şimdi konuyu dağıtmadan Tefsir dersimiz Çabucak şey yapalım zaman çok ilerliyor Sorular olursa onlara da cevap veririz ama Baya soru var zaten sanınkul infiku tabii ey habibim onlara de ki o munafıklara isterse gönüllü olarak infak edin sadaka verin harcayın isterse gönülsüz istemeseniz de ister verin severek isterse istemeyerek verin len yukbele minkum sizden asla kabul edilmeyecek verdiğin sadakalar munafıklardan kabul edilmiyor şunlar innekum kuntum min fasikîn nifak yapa yapa fasık oldular yani kafir oldular kafir. Onlar çünkü dinle çıkmış bir kavim oldular. Müslümanlar arasında yaşıyorlar ama İslam'ın aleyhine konuşuyorlar, İslam'ın aleyhine iş yapıyorlar. Onların hayırları da hayır değil. Bak. Bu olay Tebuk Savaşı'ndan geride geri kalan bir münafık. Ca'd bin Kays bunun aklına geldi. Rivayete göre bu özür diledi. çocuğu oğlu Abdullah'ın birisi o Müslüman herhalde. Onu levmetti, kınadı. Dedi ki vallahi la yemneke illen nifak. Seni ancak bu savaşa gitmekten nifak. Kalp hastalığı, fitne var ya kalbinde. O seni menetti. ve yezenullahi fike Kur'an'en hakkında Allahuta yakında ayet indirecek dedi ona. Oğlu babasına diyor. Feqa zennalu ekabzını aldı ve darabi çocuğun yüzüne vurdu. Hain diyor musun? ayet ayet inince şu işte ayetler kalet dedi çocuk lob babasına Elenakullece me mesana demedin mi? Bak ayet geldi hakkında. ya lukan. Sus edepsiz falan diyor oğlunu hazırladı vallahi ente le ente Muhammed. Sen Muhammed'den daha fazla bana şiddetlisin deyip görüyor musun bak bunun Oğluna kızdı. Sonra Cenab-ı Hak onun fitnesini beyan etti. Nasıl beyan etti? Ve men menahum Onları menetmediyen, tukbale minhum nefakatuhum. Verdikleri sadakaların, harcadıkları paraların, hayırların kabul edilmemesi, kabulünün meydilmesi niçin kabul edilmiyor? O münafıklardan niye kabul edilmiyor? İlla nehum keferu bihi billahi ve birasuli. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne küfür Ve <gülüyor> Vela tuyne salate namaza gelmezler. İlla büm küseler ancak tembel tembel gelirler. Yani Müslümanlar arasında görünmek için gelirler. Bela illa karihun istemeyerek istemeyerek verirler. Mecburen veriyorlar. Ya çünkü bunlar namazdan sevap beklemiyor. Sadakadan sevap beklemiyorlar. Korktukları için kılıyorlar. Çünkü namaz çünkü huşeden edenlerden başkasına ağır gelir. Allah için kılmayan kişiye namaz ağır gelir, zor gelir. Duramaz camide. O yüzden arkadaşlar ibadetlerimizi severek canla başla yapalım ki nifak alametlerinden kurtulalım otuz gün bir ay beş vakit namazı cemaatle kılarsak nifak alametinden kurtuluyoruz inşallah yazın vakit ileri gidiyor kışın kısalıyor yazın uzanıyor bu Allah'ın imtihanıdır her mevsimde ne yapacaksın bu işi kulluğu yürüteceksin onlar demek ki küfettiler Namaz yok, niyaz yok. Tembellikten dolayı istemeye istemeye ağırlanan yaptılar. Cenab-ı onların ibadetlerinin sadakalarını kabul etmedi. Onlar demek ki sadaka verirken rağbet yok. Hani severek yok. Çünkü siyap umuyorlar ki. Ahiret inanmıyor ki adamlar. O yüzden sadaka veren, hayır yapan kişi, namazdan kişi Allah'tan bir şey umduğu için yapar. Allah'ın rızasını umar. men Kimin tembelliği devam ederse emeli boşa çıkar. Tembellik adamı mahveder. Tembel müritten kaç diyorlar. Aslandan kaçar gibi tembel dervişten de kaçın diyorlar. O tembellik sana vurduğu zaman seni de geri bırakır. Fela tõjibke emvaluhum ey habibim onların malları vela evladum çocukları seni imrendirmesin, acayibine hoşuna gitmesin. Yani acayip malları var, ne kadar sülalesi var. Tacip etme. Yavruları ne malları var ne, değil mi? Sanatları var, şu var, bu var. Tacip etme diyor Cenab-ı Hak. İnname yuredunlah <gülüyor> li'azzi bihum fi'l hayati dunya. Allahu Teala ancak bunlarla dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı istiyor. Ötezekanufsuhum <gülüyor> ve ruhlarını alacak ve hum kârihun. onlar istemedikleri halde onlar benim kafirun onlar kafir olduğu halde Cenab-ı Hak onların ruhlarını çekip alacak. Dünyalı istedikleri için Cenab-ı Hak onların hayır yollarını tıkadı. İrade verdi onlara, fırsat verdi kabul etmiyor. O zaman Allahu Teala kabul etmeyeni engelliyor ya. Bazıları diyor ki kafirlerle müslümanlar bu işte ortaktır. Yani meşakkat bizde de var. Yani onları azab edeceğin Cenab-ı Hak dünya hayatında onları sıkacağın diyor ya. Yani bizde de var sıkıntı. O zaman bunlarla ortak olduk. Ne dersin bu şekilde işte diye sorunca cevap. Evet ancak Müslüman imanı olduğu için ahiret sahabın umduğu için bu meselelere sabreder. Çocuk çocuk sıkıntısına, geçim sıkıntısına, borç harç sıkıntılara katlanıyoruz. Seve seve katlanıyoruz. Çünkü imanımız var. Sabretmesin Cenab-ı Hakk karşısında bol bol mükafat verecek. Ya. O yüzden bizim bir sıkıntımız yok. Sıkıntı da olsa Rabbimizden geldi. Ayağına bir diken batsa onunla ne var? Günahlar affediliyor. Ya Dolayısıyla onların nemalları, ne evlatları seni harete düşürmesin. O tarafa bakma. Ma ki Allah Teala onlara verdiklerini ancak azab için onlara vermiştir. Onlara infak ile teklif etmiştir. Yapmadılar. Azaba uğrayacaklar. Mallar önce zikredildiği ayette çünkü mal daha çok fitneye sebeptir. Niye? Çünkü kasp, hile, hırsızlık ve haram yollarla mal elde etmeyi çok yapıyorlar. Bu yüzden fitnesi daha fazla oldu. Vebalinde günah daha fazla. Kafirin küfür üzere ölmesi, müminin iman üzere ölmesi de Allah'ın iradesidir. allah Teala ona bir imkan verdi tanımayınca o zaman hidayet yolları ona kapanıyor. Allah-u Teala ama hayırdan razıdır, imandan razıdır, küfürden, şerden razı değildir. Müridül hayr ve şerril kabihi velakin leyserda bil muhali. Mevla Teala hayır ve şerri irade eder ama kötüden razı değildir. Efendimiz buyurdu ki Allah bir kavme hayır murad ederse fakihlerini çoğaltır, alimlerini çoğaltır, cahillerini azaltır. Bir kavme şerri murad ederse cahilleri çoğaltır, fakirleri azaltır. İşte bak şu anda öyleyiz. Hoca alim kalmadı. Televizyondaki ilahiyatçıların çoğu zaten hoca hoca değil ha. Onların derdi başka. Hoca demek, alim demek ilmiyle yaşayan demektir. Yaşamayan adamın ilmi para etmez. Başka bir rivayette Muhammed İbni Kehap diyor ki İzah hayran. hayran Allahuteala Rabbin hayır dilediği zaman onu dinde fakir eder ve dünyadan onu soğutur ve ona ayıplarını gösterir. Bak cenab bin sana bir insana onu dinde anlayışlı yapar. Dinini öğrenmek ister. Sonra dünyadan soğur, dünyalıkları aldırmaz ve gözü ayıplarına bakar. Ya, kim bunlar, kim kime bunlar verilirse o dünyada da ahirette de hayırlı olmuş olur. Demek ki dinimizi öğrenmemiz lazım, anlamamız lazım ve dünyadan soğumamız lazım, dünya sevgisinden kurtulmamız lazım ve kendi ayıplarımızı görmemiz lazım. Başka şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü allah Teala bir kavme hayır murat ederse üzerlerine halim yumuşak huylu olan idarecileri tayin eder aralarında alimleri hükmeder mal cömertlerinde olur bir de şer muratırsa ahmakları sefihleri üzerlerine idareci eder aralarında cahilleri hükmeder mal cimrilerde olur hangi haldeyiz anlayalım artık Mevla hayırlı hallere çevirsin Allah bir kula hayır muratırsa dünyada ona acil azap eder Bak hayır dilerseniz cenab-ı dünya dünyada sıkıntının azabın fazla olur. Bir kimseye de şer murad onu tutar ta ki onu kıyamet günü cezasını tam olarak verece kadar. Demek dünyada ona fazla sıkıntı vermez öyle değil mi? Firavun 400 sene yaşamış. 325 sene dişi ağırmadı, başarmadı adam. mı? ilah. Ne zaman ki Musa sem geldi ona mucize gösterdi. Abdestli kaçtı. Olmayan abdestli kaçtı ya. Yani, yani affedersiniz altına kaçırdı. Ya. bugün konuşuyorlar işte Mevla Teala bir silkelese herkesin ağzı tutulur ya. ama şimdi konuşuyorlar mezhebi inkar ediyor tasavvufu inkar ediyor Allah dostlarını inkar ediyor kol kesimde ayeti var onu inkar ediyor yaşar nuru gecen cuma onu inkış etmiş kafasına göre devletmiş Allah bir kula hayır murad ederse kalbini yakin ve tasdiki artırır akıtır oldurur yani kalbin yakin. Bir kula da şer'i muradırsa kalbinde şüphe ve yalanlama yaktırır. O da her şeyin şüphelenir. Allah kullara ceza vermeyi isterse çocukları öldürür. Kadınların rahmini kısır yapar. Üzerlerine bela indirir. İşlerinde rahmet edilen kimse kalmaz. Ya bak görüyor musunuz arkadaşlar? Ya insanların, çoluk çocuğun ölümü, kadınların bereketsiz olması belaların inmesi hep böyle bize gelen cezadan dolayıdır. O yüzden milletin istiğfar etmesi lazım. Sabah akşam istiğfar etmemiz lazım. İstifarla bir de sünnet-i seniyeye ittibayla iki şeyle insan helak olmaz. İstighfar, istiğfurda diyeceksin daim. Bir de sünnet-i seniyesini tavzık. <gülüyor> Bilgi diyor taat ibadet üç nevidir. Mal olur, bedenle olur, kalp olur tefsirde. Enma bil ve Allah yolunda harcamak. Mal ile ibadet nasılmiş? Allah yolunda harcamak. Hadis-i <gülüyor> gaziyen kim bir askeri teçhizatını donatırsa vele bir sel, silki ibreti ibretin, ibretin yani bir iğne ipi kadar bir şeyle çok basit bir şeyle de o askere mücahide destek verirse gafurallahu ma taqattan min ma gelmiş geçmiş günahlarından Allah affeder diyor bak. Hele cehze gaziyen böyle bir dirhemin kim bir askere mücahide yani Allah yolunda bir dirhem bir lira bir kuruş bir para verirse hatta Allah celaluhu derecelendir fil cenneti min el yakut inci ve yakuttan olan derecede 70 derece cennette ona makam verir. Neden? Çünkü Allah'ın dini için. Ya bu hurra diyor ki efendim sürdü. Ötüye yüce aleküll hatvetin minhu aksa basarihi. Ona bir hayvan getirildi. Ona bindi zaman o hayvan gözünün gördüğü yere kadar yürüyor, evet. atıyor adımını atıyor. Beraberinde Cebreselam vardı. Yani herhalde Burak. Beraberinde Cebreselam. Fe <gülüyor> bir cemaate geldiler. Yazrauna <gülüyor> Fî yevmîn bir gün tohum ekiyorlar ve yaksıdûne fî hemen hasat yapıyorlar. Şülem hasatû adek makane hasat yapılıyor, tekrar eskâne dönüyor, bir daha tohum atıyorlar, hemen oluyor, hasat ediliyor. Böyle çok acayip bereketli. Buyurduk Efer-i Yâ Cebri'îl, men huvâ bunlar kim? Kâle hâvûlâ'yı mücahidûne fîsebillâh, bunlar Allah yolundaki mücahidler. Tuzâfû lehumul hasenetû bi sebîmîmîti dâfîn, bunların iyilikleri 700 kat olarak onlara katlanıyor ve mevâfıktum min şey'in feh ve yuhlifu. Allah'ında ne verirseniz onun yerini Allah doldurur. Demek malla demek ki Allah Allah'ında mal harcamak. İkincisi bedenle bu nedir? Emirleri, yasakları tatbik etmek. Sünnetleri, edepleri, müstahapları, güzel olan fiilleri hepsini yapmaktır. Ya. Üçüncüsü kalple olan ibadet. Bu da imandır, sadakattir, ihlasdır. Niyetlerin işte ihlaslı olmasıdır. Evet. İbadet, mal ile beden ile ibadet... ...eğer kalp yamuksa diyor... ...tefsirde kabul edilmez... ...bak ke ketatil münafıkı... ...münafıkların ibadetleri kabul değil... ...şu kalplerinde iman yok... ...maraz var... ...inşallah kalbimizi... ...imanımızı son derece mükemmel olsun... ...tertemiz olsun, ihlas olsun, samimiyet olsun... ...o zaman namaz, niyaz, ibadetler... ...maddi, manevi ile yapılan mal ile ibadetler kabul... Niyetü'l mümin evlâ min ameli. Müminin niyeti amelinden daha belidir, daha fazla ulaşır. Evet demek ki iman hakikatı olacak ki ibadetlerin kabulü ta o kesin. İneytay <gülüyor> hazel mal fitnetun ve imsa'u fitnetun. Bir insana cana mal vermesi imtihandır. Onu tutması o da bir imtihandır, beladır ya. Niye çünkü malı alması değişik yoldan olabilir, riyakarlık olabilir, harcaması, değişik yoldan olabilir. Veya itağıl mal sadaka verirken bir fitne olur. Onu vermemek de başka bir fitne olur. Verirken riya olur. Vermesen Allah yolunu vermediğin için lehmet edilirsin. İnnelikül ümmetin fitneten her ümmetin fitnesi var. Veyni fitnet ümmeti bil ma'at. Benim ümmetin fitnesi de mal ile olacak diyor. Ya arkadaşlar, mal sevgisi var ya. Ve yahlifune billahi 56. ayet-i Tebe suresi. Allah imi diyorlar. İn nehum lemin küm sizinle beraberdir. Sizdeniz diyorlar, bizdesin gibi diyorlar münafıklar. Ve ma'hum lemin onlar sizden değil. Allah Teala hayır, onlar sizden değil diyor. Belakinden fakat onlar kavmin yafraqun fakat onlar korkan bir toplumdur. başımızı bela gelir diye korkuyorlar. İçimizde yaşayarak takiye yapıyor, takiye. Sizdeniz gibi görünüyorlar. Levyece düne melcen sahət bir sığınacak yer busalar ve mağara bir dehliz bulsalar ve mutlakalan bir girilecek bir yer parmak bulsalar lev ileyhi, elbette oraya koşup kaçıp saklanırlar elbette onlar o tarafa koşup gizlenmeye çalışırlardı. Yani şu münafıklar eğer Müslümanlardan kaçıp vurulacak bir yer bulsalar bir ada bir dağ ya bir korunacak bir yer bulsa var ya Müslümanları görmemek için kaçıp oraya giderler ya yeah. Yani yemek ediyorlar diyor. Biz sizdeniz. Sizin gibiyiz. Yalan. Alakası yok. Ya. imkan bulsalar hemen Avrupa'ya, Amerika'ya yerleşecekler. İkinci adres orası. Aslında birinci adres. Ya İşte buna aynı o zaman gibin neyse şimdiki de aynı. Adam hac umreye gitti yok. Avrupa'ya, Roma'ya, Römnlere gidiyor da yemek yiyor, herif, kahvaltı yapıyor. Tıraş olmaya gidiyor. Ya Kişi seyrediyor beraberdir arkadaş ne yapalım Allah eder verir. İsmail ismiül alemin diyor ki takal dalil halil halil ismiül halil alemin yanına girdim. Mevce halisun ala hasir. Sağır. Ufak bir hasır üzerine oturmuş. O zat pencere ilece bilcüs gel yanıma otur dedi ona. Ve kuldu udeku Ya sana şimdi oraya daraltırım ufak bir şey için. Ufak bir hasır, bir parça bir şey. Oraya gelsem darlanırız. zora girersin. Kal gel. Dünya, inne dünya besriha la tese'u mütebâgı dîn, mütebâgı dîn. İki kişi birbirine kısa buzese dünya o kişiyi almaz. Dardır. O kişi kişiye dünya sığmazlar. Dünya sığmazlar. buzlar var ya. Ve inne şibren bi şibrin bir karışlık yer yeseul mütehâbbîn'e, birbirini Allah için sevenlere yeter. Öyle değil mi? Hani diyorlar yani bazı cahiller aşk olduktan sonra artık samanlık serin olur. Buradan geliyor aslında. Allah için aşk olursa dünyanın sıkıntısı kolay olur. Asıl odur. O peşe aşkı ne yapacaksın ya? Boşver. Yaşlanır gider. El esen ve minhum men yalmusuke fi sadakaat. Onlardan bazı sadakaların taksimusunda senaibliyorlar. Neuzu billah. Fe neutu minha o sadakadan kalimetten onlara verirsen radu razı olurlar. Mellem yuttu dav verilmezse onlara mina sadakadan bir şey verilmezse izahum yasqatun bir de onlar Kızıyorlar. Şu münafıkların bazı Efendimiz Aleyhisselam'ı sadaka kanimet taksiminde ayıpladılar. Düz Yeni yani İslam'a girenlerdi bunlar. Efendimiz Aleyhisselam Huni'nin savaş kanimetlerini taksim ederken bir tanesi dedi ki adaletli ol ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz kızdı. Yazık sana. Ben adaletli olmasam kim adaletli olacak? Ashab-ı adamın üzerine yürüdü ama Efendimiz Aleyhisselam durdurdu. Durun bakalım. Bir şey yapmayın. Sonra derler, Muhammed etrafındaki insanları öldürüyor derler. Öyle yok. Verilmezse kızıyorlar. Mangır verilince keyifleniyorlar. Böyle Müslümanlık olmaz. Ve levennüm radû mâ âtâhumullâ ve Rasuluhu şayet onlar Allah ve Resulü'nün kendilerine verdiğine razı olup ve kâlu deseydiler Allah bize kafidir. Allah kefilimizdir. Seyyidin Allah'ım vaddihi yakında Allahu Teala fazlı kereminden bize verecek ve resulü resul de verecek. İnna Biz Rabbimize rabet ediyoruz. Dünyadan soğuduk, Rabbimize yöneldik. Bu şekilde tesettüler. Onlar için hayırlı olurdu. Allah'ın ve resulün verdiği bize yeter diyerek kanaat tesettüler. Onlar için daha hayırlı olurdu. Allahu Teala bu değil, savaşta değilse başka bir savaştan ganimetten bize rızkımızı verecektir. Resulullah bize bu verdiğinden daha fazla verecektir. Biz ancak Allah'ın rızasını talep ederiz. Deseydiler daha hayırlı olurdu. Burada bir rivayet var. Efendimiz buyuruyor ki, ey Osman sünnetimden yüz çevirme. Zira kim sünnetimden yüz çevirirse tövbetmeden tövbe etmeden ölürse melekler havuzun yanında onu yüzüne vurur. Yani onu oradan kovarlar. Onun yüzüne vuruyorlarmış. Nebbaş'ın bir tanesi. baş, Kefen soyan, Yani adam öldüğü zaman kefeni gidip soyuyor, çıkarıyor, satıyor. Üç kuruş için mezarı deşiyor. Kefen soyan birisi beyazlı bestağımın kutularının yanına gelmiş, tövbetmiş. etmiş. Sordu ona nedir bu durum? Hal nedir? Diyor ki bin tane mezar deştim. Felem ere vücühevüm ilel kıbleti illa aracılayın. Ancak iki kişi, iki kişi hariç başıcığım senin yüzünü kıbleye doğru dönmüş görmedin bir. Ya öyle koyuyorlar. Tahtaları koyuyoruz. Cennetin en baş köşesine onu gönderiyoruz dualarla falan ama namaz ne yazıyor? Bir şey yok. döndürüyorlar Kimisini de gönderiyorlar ha. Nerede yaşamışsa onu da oraya gönderiyorlar. Ebu Yazid Besan buyurmuş ki o zaman Mesakin ulake şu kabir mesakinleri var ya onlar nühmeten nühmeten rızkı yani rızık kazanma şehveti arzusu talebi Küvvet vucuhum anı onların yüzünü hiç tek çevirdi. Rızıktan endişe etmeyeceksin. İlla gelecek. Sana yazılan dedi bak rahimde melek var. O melek dört şey yazıyor, rızını da yazıyor, Ecelini yazıyor, ömrünü yazıyor. Müslüman mı onu yazıyor, kafir mi onu da yazıyor. Ve o zaman neyse yazılmışsa oturayamasın ya. Öyle ya ama yok. Sen bilmiyorsun. Sana irade verilmiş, fırsat verilmiş. İrade var bir de sende ne var? E Kader var bir de irade var ikisi birbirine zıt değil o kaderini yaşayacaksın kovalayacaksın işte rızık endişesinden dolayı çoğu böyle ters dönmüş yani yazılan illa sana gelmeden ölmeyeceksin korkma sana yazılan da başkasına gitmez o da var başkasına yazılan sana gelmez müşteri geliyordu tam başka yere gitti falan onu çevirdi ya öyle değil kardeşim işte Mevla onun kalbini o tarafa çevirdi orada yazılmış sen o zaman ne yap kuşu namazı kıl dükkanını açtığın zaman ettehiyat gibi oku dükkanını temizle evinde çocuklara söyle ona da evdekiler de kuşu namazı kılsın bereket mi arıyorsunuz çok var sabah namazından sonra iş namazından sonra git dükkanını aç tembelliği bırak ashab kiram, seher vakti böyle hemen namazın sonra ticaret için seferi çıkarılardı bereket şeyleri çok var sadaka ver İsa Selam bir kavme uğramış. Bakmış ki onlar zikrediyorlar. Demiş ki onlara nedir haliniz? Sizin için böyle yapıyorsunuz? Dediler ki biz Allah'tan sahib istiyoruz. Onun için oturduk zikrediyoruz. Kale esattum misafettiniz. Bak cemaatte zikir var mı yok mu? Öyle bir konu var. Burada Onda inşallah işleyeceğiz. Adam diyor ki cemaatte zikir yok diyor. Var mı yok mu? Burada bir sürü atışerif var. Bak burada İsa Selam'ın bakmış bir topluluk oturmuşlar. Zikir ediyorlar. Tamam. Başka bir kâme uğramış. Ona da Allah zikir ediyorlar. Dedi, ne yapıyorsunuz? Neden böyle zikir ediyorsunuz? Dedi ki diyorlar ki biz Allah'tan cezasından korkuyoruz. Buyurdu ki asabdım. Siz de ettiniz. Başka bir kâme geldi. bir kâme, Bunlar da zikirle meşgul gene. Siz neden böyle oturduğunuzu zikir ediyorsunuz? Diyorlar ki biz ne korkudan yani azap korkusundan ne de sevap kazanma derdinden dolayı değil bel izhariz zilletil e, Allahu Teala kulluğumuzun zelilliğin hakirliğimizi gösteriyoruz ve izzetir rububiyeti Rabbimizin azizliğini yüceliğini açıklıyoruz zik ediyoruz ve teşribil kalbi bir marifetihi kalplerimiz marifetle şereflensin teşriful lisan bi alfazatil ala sıfatı kursi Cenab-ı Hakk'ın izzeti kursi azamet olan sıfatlarını isimleri isimlerimizi lisanımızda lisanımızla şereflensin diyorlar en tüm el müteahakkıkıne siz diyor bu hususta tam isabetlisiniz. Bak işte tasavvuf gördün bak onları da varmış. Yani cennete gideyim diye değil asıl dert namaz ne zikir. azaptan kurtulan diye değil Allahu Teala'nın rızası, onun ismiyle kalbimiz dilimiz ıslansın inşallah. Ya. Şimdi adam biri demiş ki isimleri söylemiyoruz biliyorsunuz. Siz onlar çoğunuz biliyorsunuz. internette var. Doğalmış ortalık. İnternet çöplüğünde dolu. Biz de mecburen bu işe şey ettik ki çöplük içinde hiç olmasa birkaç tane işe yarar bir şey olsun. Belki birini kullanan değer de hidayete sebep oluruz. En azından doğrusunu söylemeye çalışalım ki o kadar serbest konuşmasınlar. Azrail diyor Kur'an'da yok diyor. Azrail kelimesi Kur'an'da yok diyor. Azrail kelimesi Kur'an'da yoksa kardeşim melekül mevt var. Kur'an'da yoksa hadis-i şerifte var. Sana şimdi ibarele de var. Onları inşallah buradan okuyacağız. Lehu estev lehu min beyni yedeyhi ve min kalfihi yafazunu min Bu melekler kısım kısımdır. Ondan bahsediyor bu. Bir takım melekler görevleri değişiktir. Cebrail selam vahiy ile ilgilidir. Mikail selam rızıklarla ilgilidir. Semadan gökten yere rızık indiriyor. Azra almakla, Azrail selam el-mevkel, kabidül ervah, ruhlar almakla görevl menismi Azrail. E'vanun ve cünüdü onun orduları var. Şerhervendev ve İmam Nevevi'nin Erban Şerhi var. Orada altın sayfa, altın cilt 3. sayfa. Oraya baksın inkar eden. Hak demek ki ulemanın kitabında var. Feysül Kadir'de Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş. Allah'ın Rabb'e Cibril ve Mekail ve İsrafil böyle bu isimleri saymış. Ondan sonra aşağıda bir konu anlatıyor. Mevla Teala insanlar yartacağı zaman toprak almak için gönderdiği meleklerden hiç bizi alamadı toprağı alıp gelen melek işte Azra Aleyhisselam'dır. Onun kısasını anlatıyor. Ve Melekabir 3. cilt. Feyzul Kadir 3. cilt. 107. sayfada. Oradan okuyorum. Arapçası burada. Bunu inkar eden adam Arapça biliyorsa oraya baksın. Ve meleketi, meleklerin büyüklerinden İsrafil ve Azrail Aleyhisselam. Allah'ın selamı ikisinin üzerine olsun. Azrail selam inşallah bize güzel surette gelsin. İnşallah. La habaru bu hususta haberler, rivayetler çok. Devlet aleyhima bu kişinin varlığına haberler çok. Ve en Azrail aleyhisselam Merekül Mert. İşte Kuranda bahsedilen Merekül Mert hadiseler, rivayetlere göre sabit oldu onun ismi Azraildir diyor. İsrail aleyhisselam sur sura ferecik biliyorsun. Cennetin bekçisi olan melekler var. Cehennemin bekçisi var. Ya insanların üzerinde görevler var. Kul ile melekül mevti de onlara ki ölüm meleği sizin canınızı aldığı zaman ellezi vekîl kim sizin yerel yapmıştı. O zaman ne olacak haliniz? İşte burada Bazel'den melek diyor ki bu tefsirde ismi melek el meut, fil Kur'an ver enne fakat Kur'an'da ismi geçmemiş diyor bu şekilde ama el-Usdet ismihi Azrail. Azrail'dir diye isim üzerine ittifak etmişler. Bir mana Abdullah, Azel manası Abdullah Allah'ın kulu. Allah'ın emri yapıyor. Ben Mukatil ve kelbi bu iki alim Fahrül Medit 5. cilt 500 sesini aldı, sayfada. Ve an mukatil vel kelbi Bu iki alim büyük alimden. Belak'ın enne ismen melek-i bize ulaştı ki diyor. Melek, ölüm meleğinin ismi Azrailu, Azrail'e Ve lehu erbaat-ı Dört kanadı varmış. Cenahun bil Bir kanat doğuda. Ve Cenahun bil mağrib. Bir kanadı batıya doğru. Ve el halk beynircileyhi. Mahlukat onun ayakları arasında veresi. Başıyla Evet ve cesediği. cesedi arasındadır. Kema beyin Yeri gün arasında nasıl mahlukat varsa hepsi onun ayakları arasında ya. Elin avucu gibi diyor dünyanın elindedir diyor. Avucu gibidir diyor. Pevve yak bir meşarikel ard ve mağariba. Toda bazda kim varsa sidanda emir geldi anda ruhları alıyor. Onun rahmet meleklerinden ve azap meleklerinden yardımcıları var. Dürül Mensurda diyor Azazel Selam, iki gözü yüzünde, ki gözü ensesinde var. Ya. İbrahim Aleyhisselam onu gördü. İki göz önünde, iki göz arkasında. Törül mensul 6. cilt 542. sayfada. Fakat dedi onu, Ya melekül mevt, ma tersnav izâkâhane nefsül bilmeşlik ve nefsül bilmeşlik. Ey ölüm meleği, bir tane adam doğuda, biri batıda, bu ikisini alacağın zaman nasıl yapıyorsun? O zaman nasıl alacaksın diyor. Kale. Eduvul erva bi'smi'llah. Allah'ın izniyle ruhları çağırırım diyor. Gelin bakalım diyor. Ve tegun benis bay hatin. Şu iki parmağım arasında hemen geliyor diyor. Melekül mevt demek ki var. Neymiş onun ismi? Azrail selam. Tras Tefsir Razi. Farraz'ın tefsiri meşhur. Birinci cilt 310 sayfa. Emin cümleti i ekber israfil. i İsrafil. Meleklerin bütlerinden İsrafil ve Azrail salavatullah aleyhim Allah'ın salat ve üzerin olsun. Ya. Ve sebeti vücuduhuma bil-akhbar. Haberlerle, hadislerle onların varlığı sabittir. Ve sebetdir bil-haber enne Azrail ve melekul meut. Ya. Şu atermede kulutefu mevut meutul lazim bikum. Secde suresinin 11. ayetteki meleğin ötten bahsedilen kimdir Azrail selam olduğu haberlerle sabittir diyor Fahreti Nazizleri. İbn Kesir tefsirinde de ve zâri enne melekül mevd, diyor. Bak, muayyen bir kişidir, şahıstır yani, varlıktır. Ve sümye bazı asar, bazı rivayetlerde Azrail diye isimlenilmiştir. Ve meşhur, bu onun meşhur ismidir. İbn-i Teymiye bile, mezhepcilerin önderi, çok onu öne atıyorlar, o bile Elhamdülillahi lezi aleyhi ekserun nas, enne halk yemutun. Hatta Melake. Bütün insanlar ölecek. melekler de ölecek. Hatta Azrail. melek Melek. Ölüm meleği Azrail bile ölecek. Onu da ruhun cenab alacak. Demek arkadaşlar Azrail isimli melek var. Dört büyük melekten bir tanesi odur. Tamam mı? İyi belleyelim. Melektir, iman farzdır. Azrail inkarderse adam ismini değil de Azrail denen melek yok derse dinle çıkar. Namaz Şimdi bazı de diyor, hocam yani insanlar bir yere oturuyorlar namazın sonunda teslim çekiyorlar müezzin komutasında teslim çekmek var mı yok mu bunu inkar ediyor diyor yani herkes kendisi çeksin hani Efendimiz Aleyhisselam zamanında ilk dönemde Efendimiz Aleyhisselam zamanı as saadette herkes ibadet aşığı olduğu için zaten ne yapalım ne yapalım ne yapalım diye soruşturuyorlardı hemen yapmaya çalışıyorlardı daha sonra 3. asırdan sonra 3 asır hakkında şahadet etti Efendimiz daha sonra tembellik çoğaldı tembellik çoğalınca ulema ne yaptı kitapları, zikirleri tesbihleri neyse artık bildikleri, duydukları meseleleri yazdılar sabitlediler o yüzden mezhep ortaya o zaman çıkıyor mezhep olmadan din anlayamazsın işte vardı aslında daha sakın zamanda ama sabitleme dönemi yani isim adı altında yöntemler, usuller belirlenmesi sonra gene ulemaya nasip olmuş ötekiler, evetler zaten işin içindeydiler zaten dergah içinde yaşıyorlardı Sonra insanlar bu yolu bulması için tabela gerekti, adres gerekti, işaret gerekti, öğretmek gerekti. Yoksa insanlar kayda gider, kayıp gider. Çünkü fe fesat çıktı, günah felsefesi, mealciler ne bileyim diyorsunuz böyle. Bu gibi mezheplerin çoğu o zaman ana babaları asıllara çıktı. Akılcı mezhepler çıktı, kafasına göre Kur'an'a manuverene çıktı. Onlara karşı ulema her şeyi tespit etti. Şimdi, hadi i Buhar ve müslim'de Ebu Hurere rivayetiyle Efendimiz buyuruyor ki İnnelil mela, melaketen Allah'ın özel melekleri var. Yollarda dolaşıyorlar. Ertemisine halka zikir, zikir halkası arıyorlar. Ve zebecedu Allah'a Allah, Allah bir kan bulduğu zaman, işte bak tasavvuf oturup bere oturup tesbih çekenler, zikredenler, hatm-işir yapanlar, Kuran okuyanlar, sohbet dinleyenler hepsi buraya giriyor. Tenadev çağırışıyorlar melekler. Helun -um mu Aradığınıza gelin. Burada burada koşun melekler buraları arıyorlar kalkıp da meyhaneye falan değil rezil de oranın şeyleri zaten azap melekleri onları yazıyor kerame kağıtımı yazıyor zaten rahmet melekleri orada olmaz rahmet melekleri içki içilen yere girmez rahmet melekleri çalgı olan yere girmez rahmet melekleri manken olan yere girmez İş yerlerindeki mankenler kadın resimlerini kaldırın rahmet olmaz bereket olmaz o kazandığınız parada hayır yok Neyi satıyorsun? Kumaş mı satıyorsun? Başkimim satıyorsun? Türkülüm, tüccar, eşraftır. dürüst <gülüyor> tüccarlar peygamberlerle hasıl olacak. Başka bir şey gösteriyorsun, başkimi satıyorsun. Kumaş mı satıyorsun? Yoksa mı satıyorsun. Reflamların çoğu sahte, sahte şarlatana gideniz. Bize aldatan bizden değildir. Hadi şöyle. Demek ki gelin diyor melekler. Fayefunhum bi ecnihatihim ile sema-i dünya onları dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatıyorlar. Sonra rivayette Mevla ona soruyor. Sonra da Mevla buyuruyor. İş Ö şeyde kim enni gafar tuleun. Ben siz şahit tutarım, hepsini affettim. Bak. Demek ki bir araya toplanıp zikretmek var. Bak. Sonra efosal selam haraca ala halkat-ı mesabi. Asabı halka şekilde oturmuşlar halaka bak halka şeklinde oturmuşlar onların yanında oramış buyurmuş ki ma acilese söküm sizi burada ne oturttu kalül telesna nezkulullah oturduk yarasullah Allah zik ediyoruz ve nahmeduhu Allah hamd ediyoruz, diyoruz elhamda diyoruz. niçin lima hedana lil islam bize İslam'a bizi İslam'a ulaştırdı men aleyna bize İslam'ı ikram etti fakale allahumma ma billah zarke yani Allah Allah aşkına yani sizi ancak bu buraya oturttu fakat Allah meclisine illazat. İman olsun ki Allah'a bunu tuz oturduk. Kâle: "Emma emma inni lem astaghlifkum tuhmeten lekum. Ben size yani yanlış yapıyorsunuz diye töhmet ederek geri kalmadım. Velakin etani Cibril. Fakat Cebrail bana geldi. Fahbereni bana böyle dedi ki: Ennallaha yubahi bikum bil Sizinle meleklere karşı övünüyor. Bak diyor ey melekler mevlamız sanki tavcense. Yeryüzünde nefsini Yenip de benim için toplanıp zikedenler var. Melekler tabi kafayı eğiyorlar. Çünkü niye, ne demişlerdi Adem, Adem babamız için? Biz Yarabbi senizlik gidiyoruz ya. Ne gerek var halifeye demişlerdi ya. Mevla siz bilmezsiniz buyurdu. Onlardan ne dostlarım çıkacak? Onları o zaman bildirmişti. İşte o şekilde cemaat olduğu zaman Mevla övünüyor. İnşallah Mevla bizimle de övünsün. İnşallah. Sırf onun için bir ara gelelim. İşte tarikat, tasavvuf bunun içindir. Allah'ın rızası içindir. Şeratı dini, zikri güzel yapmaktır. Bir araya gelip de dömbelek çalanlar, kadınla erkek karışık oturanlar, neyi çalıp şiş sokup bir ne yapalım. Bunlar tarikat değil. Tarikat demek, tasavvut demek Allah'a ulaştıran şey demektir, yol demektir. Bu da ancak şeriatla olur. ehl itikadı ve ameli salihle olur. Bunun dışına çıkıldığı zaman kabul değil. İman Rabbani bunu defalarca söylüyor. Kitaba, sünnete uymayan şey kabul değil. Havada da uçsan, kendi evlada görsen kabul değil kitaba teba sünnete uyacak. Ha bir buluş buldun. O buluş seni ilgilendirir. O buluşların çoğuna cevap veriyor zaten. Adam bulmuş, bir şey anlamış, bir şey görmüş. O buluşunun manasını ona söylüyor. Buluşun kitaba sünnete uyarsa kabul değilse kimse ilgilendirmezsen kendine bak diyono. Demek ki zikrullah için oturunca Cenab-ı Hak onlarla övünüyor. Bu demek ki bunun için okuyorum bir arada birlikte oturup etmek var. Tamam mı? Uba'da İbn Samit rivayetiyle hemen sen bulduk ki içinizde her hüküm garip. Yabancı var mı? Yani el kitaptan yabancı birisi var mı? Dedik ya la. Ya hayır yok. Feynman'a bir kapının kapanması emretti. Fakat ellerinizi kaldırın ve kulü la ilahe illallah. La ilahe illallah deyin. La ilahe deyin bu şekilde. La aslında nasıl yapıyorlar? de ki böyle eller havada ferefana edina zaten bir saat elimizi kaldırdık böyle la ilahe dedik şimdi vadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye de hu elini indirdi şu makale Allah hamd olsun Allahümme Allah'ım sen bihaz bir bihazil kelimeti bu kelimeyle beni gönderdin kelime tevhidle ve merteni biha bu kelimeyle bana emret de. Rahatten aleyhe'l cennete. Bunun üzerine bana cennete vaad et de. Ve inne'llahu tuhril mi'as sen vaadinden kuvvetmesin, dönmesin. Sonra buyurdu: "Elâ ve beşiru mücedelenin, fe inne'llâhe ghafaraleküm." Allah sizi affetti. Ve ahmet ve Tıbrani ve Bezar, ricali mevsukun, rivayetler sağlam. Demek ki toplu zikir de varmış. Ya. Ah, diyor. Allah'ın evlerinden bir yerde oturup zik Kur'an okuyanlar. Yani bunlarda 4 meziyet var. Birincisi üzerlerine teniz alemin Üzerlerine sekine tiner. İkincisi rahmet. Onları rahmet kaplar. Üçüncüsü melekler onları kuşatır. Dördüncüsü Allah Teala onları katındaki meleklere karşı met eder. Onlarla övünür, onlardan bahseder. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeah. Teşekkürünü az kim ayetinde böyle der diyor. Şimdi siz benzegerseniz ben de sizgederim. Sizi siz kendi nefsinizle benzeyin. Ben de kendi nefsimle sizgederim diceğine bak. Siz beni cemaatta az ben de sizi melekler cemaatinde daha hayırlı bir cemaatta zikederim diyor Hadis-i Şerif. Bu arada Müslümde var. Şimdi niye böyle yapıyoruz? Niçin bir müezzin okuyup tekrar ediyoruz? Ma rahul müslümüne <gülüyor> hasenen fehuve indi Allah senin. Bu rivayet hadis-i şerif. Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir. Asım e, Sena Asım an, Zerrin yani yazılı nokta olmuş. Anabdillah Kale. Ma rahul müslümüne <gülüyor> hasenen fehuve indi hasenun. Müslüman endinde güzel olan şey güzeldir. Ve marahu Allah katında güzeldir. Ve marahu müslimen seyen, Müslümanlar kötü gördüğü şey ve bendinde Allah seyyen o da Allah katında küttür. <gülüyor> bu müstedrek direkt Hakim Sedekinde 3. cilt sesinde var. Demek ki kâide bu. Bunu Efendimiz buyurmuş. Müslümanların cemaatının, el-üsetin, ulemaanın güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. E bunlar insanların kazanmasını güzel görmüş alimler. Demişler ki, burada yapılmazsa bu zikir, şu ana var ya namazın sonra ayet-i okuyun. okuyun 33 defa, subhanallah 33 defa elhamdülillah, 33 defa, Allah hükmed kim derse ayet-i okursa bu adamın cennet ile arasında tek ne var engel? Ölüm. Ölünce doğru cennete. Tabi bir defa değil ama her namazdan sonra yapmak lazım. Devam etmek lazım. E şimdi bunu adamlar selam veriyorsun, bakıyorsun sünnet yok bir şey yok, geç gidiyorlar. Harim-i Şerif'te, meden selam verince çocuğuna başlıyor. İki rekat nafile sünnet kılacaksın. Kılamıyorsun. Önden geçiyorlar. Yani sünnet yok, dua yok, bir şey yok. Böyle olmaz. Sünnet olmayınca rahmet olmaz. İşte Hanefi mezhebinin uleması bunu ölçüye bağlamış. Gidin, Türkiye'nin her yere gidin. Gidin, Mısır'a git, git, Ürdün'e git, git, Suriye'ye git. Çok camide de var bu. Ama onlar tabii ki zikirinden bazılarını alıyorlar. Herkes Hadi Şerif'e bakarak değişikliği zikir alıyorlar. Ama zikir var. Şimdi o demek ki bir mezin eşin yapılırsa bu, diğer insanlar, cahiller, bilmeyenler yapılır. Mesela Levenzel'in okuyoruz. Amel okuyoruz. Cemaat için okunuyor bu. Cemaatten çoğu bilmiyor bunu. Niye bilmiyoruz? Öğrenelim arkadaşlar. Levenzel'in okuduğun zaman 70 bin melek onun koruyucusu, onunla alakalı görevli, onların sevabı sana veriliyor. Ölürsen şehit olursun, imanla ölürsün. allah Teala seni korur. Çok hassası var. Sünnettir. Yani bu zikirlerin yapılmasının sebebi, ulema bunu güzel görmüş. Tasavvuf uleması da, meşahit bunu güzel görmüş. Böylece sayıyı tesbihle çekiyoruz. E, Parmağla çekebilirsin ama parmakla karıştırabilirsin arkadaş. Daha bulam olsun ama tesbih zaten sayı bellidir. Tesbih çekmiyoruz, tesbihle sayı tutmak için çekiyoruz. Ben harem şirefte oturuyordum, benim orada. orada bir alim, onlara alimleri konuştu, konuştu, anlattı, tesbihden bahsetti. Sonra biraz daha devam etti. Dedim bak çok güzel ya, ya. Bayağı dedim ya bunlar da, demek ki iyi falan. Biraz sonra mi ki şey. Tesbihi böyle ibadet olarak çekiyorsa, ibadet sayıyorsa bunu dedi, bu şirkti dedi. Ya tesbihin nesini ben ibadet sayacağım? Biz orada zaten subhanlatıyorsun. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah. O ibadet olan şey Allah'ın ismi şerifidir. Tesbih onun aracıdır. Zaten tesbihi de el çekiyor kardeşim de. Ha böyle çekmişsin elini, ha böyle çekmişsin ne fark eder? Tesbih de el çekmiyor mu? Aynı şey. Sonra Ashab-ı Kiram okudu 7 bin defa tespih çekiyormuş. Ebuzer Zerudan'ın. Her sabah. E nasıl çekiyordu bunu? Parmağıyla mı çekiyordu bunu? Ashab-ı Kiram'dır belki bir anda çekiyordur. E biz öyle değiliz. Bize kaflet çok, sıkıntı çok. İçhamın yani tesbihinde bir işaret korsun. Çekersin çekersin bir yerde oraya işaret korsun. Sonra devam edersin. Yani tespihsiz zikir biraz dağınık oluyor. O yüzden bunu ulemağa tespit etmiş tavsiye etmiş. Sen istemiyorsan çekil bir kenara da kendin yap. Veya gidip evinde yap ama tesbihi, zikri kaçırma. Dolayısıyla bu şekilde olan tesbih güzeldir, müsteraptır. ve cemaat dolusa işte bak okul gazetleri Allah'ın rahmetidir. Sekînetidir. 4 tane özelliği var değil mi? Allah Teala onları melekler katında anar. Ya rahmet onları kaplar. İnşallah arkadaşlar bu gibi cahillerin sözüne kanmayın. Efendim hocam sen bak kapıyı kapatmış toplayacağız zikir yapmışlar. Bu da tamamdır inşallah. Bunları duymayanlara duyurun. Şimdi burada bir iki konu daha var. El kesmek meselesi var. Biz Kur'an'da faktoy diyuma ne kalem Allah. Allah Teala buruyor. Hırsızın elini kesin. min minallah. Nekâle demek, demek ceza, ceza. Şimdi Yaşar Nuri demiş ki bana göre demiş, o el kesmek değil, o kana, kan, kan kıtmaktır Yani kana akıtırsın, bıraksın demiş. E bir adam ayetin devamında nekâlem var, ceza olarak. Ve bayat ayeti keremeyi göre Fensi Aleyhisselam, kimin elini kesti? Doğme. Doğumu isimli bir Asap'tan birisi hırsızlık yapmıştı. Onun elini kestiler. Sonra bir defa çaldı sağ el kesilir. Hani bir daha çalarsa sol ayak kesilir. bacak yani Ayak kısmı kesilir. Bir daha çalarsa daha kesilmez hapsedilir. Eğer bir daha kesilirse o zaman adam hayatı söner. Bir şey yapamaz. Çaprazlamaz. Sağ el, sol bacak. E niye kesiliyor? E, milletin malını niye çalıyorsun? En azından korkutmak için İnsanlar cenabı hak ne yapıyor önce korkutuyor. Onun şartları var, nisap miktarı var. Bunu beğenmezsen Allah muhafaza o zaman hırsızlık kol gezer. Kana ne olacak sanki? Şırın gay akıtırsın. Hacamatçı akıtıyor. Ne delil gö gösterir? deli gösteriyor diyor ki Yusuf a.s.'ı gören kadınlar hatta Hanediye ellerini kestiler. Orada onun tefsirinde ellerini kanattılar. Mahzı ölenler var. Bazıları da kesti diyor. Bak kestiler. O olayla bu olay aynı değil beyefendi herhalde incelemeye yap. Neden? Çünkü o olayda Yusuf Aleyhisselam güzelliği karşısında kendilerinden geçtiler. Ne yaptıklarının farkına varmadılar. Meyveye suerken ellerini kestiler. Orada heyecandan bak heyecan meselesi. İnsan da şaşırabilir, karıştırabilir. Tasavvufta bazı vahdedi vücutçular karıştırmışlar. O yüzden onlar mazurdur. Onların aleyhine konuşmasın kimse. İbn-i aleyhine kimse konuşmasın. Konuşan ahmaktır. Onun halini bilmiyor. Hallacı Mansur, o zahirde konuşmuş ve onu idam ettiler. Şeriat onu idam etti ama haklıydı adam. Davasında haklıydı fakat yanlış yaptı. O yüzden canını vermiş oldu. Yoksa yani o şeriat sözünden dolayı şey olmuş oldu. Yoksa yaşantısı tam şeriat üzereydi. Hapishanedeyken bile gece bin rakat namaz kılıyormuş ya. Ama o şekilde söylemesi doğru değil. Çünkü şeriatın zahiri var. Şeriat zahir hükmeder. Ama bunların konularını bilmeyen, anlamayan konuşmasın. Adam çıkmış orada daha düğüncü çocuk. Akıl açık, kafa açık, akıl kaçık tabir caizse Ne alime benzer, ne cahile benzer. hiçbir bir şeye benzerdi yok. Nereye benzedi belli değil. Konuşuyorlar, atıp tutuyorlar. Bunlara böyle fırsat vermek de doğru değil ya. Demek ki o kadınların meselesi heyecandan ellerini kestiler. Katladılar, kestiler, yatın attılar. Bu mesele ise ceza, nekalen min Allah. Allah tarafından ceza olacak. Şimdi diyemezsin onu oraya teknik gelişti dikelim Dikemezsin O kesilecek, vücut düğümlenip bıcağında zeytin yağı falan batırılıyor, dağılanıp görülecek. Kapatamaz onu, takma el takamaz. Suçunu işlemiş çünkü onu görecek millet, anlayacak. O da cezasını çekecek çünkü. Öyle ama yok. Ama şeriat onu hemen kesmez. Onun maddeleri var. İşini bilen hırsız elini kestirmez ha bir sürü maddesi var onun o yüzden öyle inkar etmek asla doğru değildir bu Kur'an'da sabittir yahu akıllı akılla mantıklı olacak iş değil aklın mantığın bir şey senin sen işine bak sen git siyasi partiye gir işine bak ya sen ne işin var dinle ya bir tanesi çıkmış bu Efendimiz Aleyhisselam hakkında bir Tefsirde bir rivayet var. O rivayeti almış ağzına şirktir, küfürdür, şudur budur atıp tutuyor. Ya sen kim oluyorsun da kimin aklında konuşuyorsun ya? Mesele bir kere önce şöyle bakmak lazım. Arkadaşlar şunu bilin yani. Eski kitaplarda yani Osmanlı'nın Abdülhamit Han döneminde basılan kitaplar var bir sürü. O kitaplar basılırken ulema heyeti onları tekik ederdi. Tahsiye ederdi. Ulemanın imzası olmadan kitap basılmazdı. İşte son dönem Müft Şeyhülislam, Alaedir Efendi fetva verdi Suriye'de bir gazeteyi kapattı. Niye kapattı? Gazeteyi ayet yazmış. Ayetler yere düştüğü için o gazeteyi kapattı. O kadar inceliyorlardı. İzinsiz kitap basılmazdı öyle. O dediği tefsiri Efendi babamız elinden bırakmazmış. İsmini söylemiyorum. Şey olmasın. O tefsirde ben gördüm onu. Yani efendim Hasan demiş Cebrası ama bir daha vay al zaman perde bak kim var. O meselede onu Ozat anlatmış. Ozat'ın kitapları çok. Hem alim, hem Allah dostu. O kendine göre veya bir yerden bir rivayet bulmuş, konuş oraya. Biz onu yani kalkıp da şey etmiyoruz yani insanların anlamayacağı şeyi konuşmak doğru değil. Yanlış anlıyorlar. Işte. Adam yanlış anlamış O meselede önce şunu bileceksin bir yere Bu kitap Osmanlı'da basılmış. Bende onun 100 120 senelik baskısı var. Çok baskıları var. O, o eserde o var. Demek ki bunu o, o zaman ki görmüş. Alaedir Efendi Hazretleri onu, kitap eline düşürmezmiş. Alaedir Efendi Hazretleri ilk zamanla tasavvufa da zıttı. Red ederdi. Sonra düşündüğü taşın Bunlar bizden daha iyi namazları kılıyor. Sünnesini daha yaşıyorlar. Ben bunları niye inkar ediyorum deyip araştırmaya girişiyor ve sonunda şeyh oluyor. Ya o büyük müfessir. Yani bütün kitaplar yansa diyor oturup harfine kadar yazarım diyor. Allah vergisi kolay değil. O zat o kitabı didik didik etmiş. Onun hakkında çok güzel sözleri var kitap hakkında. Müellif hakkında da güzel sözleri var. Hiçbir alim o kitap hakkında o müellif hakkında bir şey söylememiş. Çıkmış bir tane zıpır. şirk diyor. Küfür diyor. At atmış internetlere videolarını konuşuyor. Bir kere o kitap sağlam. Bir. İkincisi meseleye gelelim. Mesele bir manevi buluş. ...olabilir veya bir yerden bir rivayet öyle konuştur. Dolayısıyla bu işlemem... ...anlamadan inkar edilmez. Eğer bir insan... ...alim ise, ilim sahibi ise... ...terek kalkıp inkar etmez. Etrafındaki alimlerle müzakere eder... ...meşmele eder... ...bu kitap sahi midir? Buna reddiye yazılmış mıdır? Ehli midir? Değil midir? Araştırır, taraştırır. Sonra sana mı kalmış bunu konuşmak? Sen kendi baksana. Bir hayır yapacaksan... ...Müslümanları faizden kurtarmaya bakalım... Kadınlara örtülmesini konuşalım İşkinin, kumarın, zinanın kalkması için bir şey yapalım kalkmışlar bunlar, İmam Erdoğan'ın aleyhine konuşuyorlar Mevla'nızın aleyhine konuşuyorlar Nakşi Mevla'nızın konuşuyorlar Ehl-i Sünnet'in temellerini kurcalıyorlar size kim görev verdi be adamlar sizi kim bu işe koştu arkanızda kim var bunu anlamak lazım ya. Yani. bunu arkadaşlar, cemaat, Müslümanlar sorsun, bu işle kurcalanların arkasında kim var, niye konuşuyorlar yani niçin kafirlerin saldırısından adam bak çıkmış gitarist bir tane karnı ağrısı cennet diyor affedersin kerane mi diyor Neuzbillah. bu Türkiye'de bunu konuşabiliyor bu adam biz de Müslümanız gidip de onun karşısına çıkıp da ona ikna edecek adam da yok nerede bu profesörler ilaççılar niye bunlara cevap vermiyorlar öteki kalkıyor başka bir şey söylüyor Şerat Hale konuşuyor beri ki bilmem ne diyor Alay ediyor dinlen, örtüyle örtüyle. Onlara karşı da Vakıf kurmuş, mene kurmuş. Ancak kalkmış. Teravi namazı yok. Onu konuşuyor. Şer tasavvuf yok. Onu konuşuyor. Allah da konuşuyor aleyhine konuşuyor. Adamsan, eğer ilim sahibiysen, gerçekten Allah için iş yapmak istiyorsan, İslam düşmanlarıyla uğraşalım. Fatih Sultan için büyük oldu? 32 tane beylik vardı o zaman. Osmanlı beyliği ufak. Ama hep Hristiyanlarla cihat ederek bütün ümmeti toparladı. Sonra da İstanbul'u aldılar değil mi? Ya Müslümanın vazifesi İslam düşmanlarıyla mücadeledir. Bu cihat diyoruz buna işte. Mallı olur, bedenle olur, lisanle olur, maddi yardımla olur, adam etişimekle olur. Bunu yapmıyor adam, kalkmış, abdestsiz Kur'an'a dokun. Şimdi Hayreddin Karaman bir yazı yazmış. Çok yazıyor. Şimdi hemen sıkıştıklarım, ona koşuyorlar başörtüsüz Kur'an okunabilir isterse örtüsü de ötmez abdestsiz olabilir olmaz bilir mesele getiriyorlar ortaya bırakıyorlar yeah. Kur'an okumanın adabı var o hususta o hususta i̇hya ül bir bölüm var oraya bir bak bakalım ne diyor Kur'an okumanın bir adabı var. Yani Kur'an dersi konsun. Bütün okullara konsun. Kur'an bilmeyen niye var Türkiye'de? Herkes Kuran'ı bilsin. Kur'an okumanın adabı var. Bunları kısım kısım sayıyor. İkinci bab diyor. Bak İhâlu-Müttin birinci, 273'nin sayfada. Elbâb-ı sâni fî zâhir-i adâb-i tilâbeti ve yaşir Kur'an okumanın zahirde on tane edebi varmış. Birincisi fihal kare okuyan hali ve en alal vudu abdestli olması vakıan alal hayetil edep ve sükun sükun üzere edep üzere bulunması geçen söyledim o kitapları çocuklar öteye atarsa ne olacak imma kaimen ya ayakta okur ve imma calsinen oturarak okur kıbleye döndüğü halde ya ve başını eğdiği halde at bağdaş bile kurmak doğru değil diyor yani edep Edebi konuşuyoruz. Vela calisun ala heyetit tekebbür. Kibirliler gibi ense gibi böyle yapmış. Bu edepleri niye söylüyoruz? O zaman minnetekli, başı açık, alsın Kur'an'ı, çayını, cigarasını yudumlasın, Kur'an Kur dersi yapsın. Bu ne manası var o zaman? Bu ne yarar? Umudu gaye? Kur'an için okunacak. Allah'ın ahlakı ile Ahlaklanmak için. Ya... Asab Kerem öyle yapardı. Hazl Ömer aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i öperdi, başına koydu böyle. Kucaklardı. Allahuma Rabbi Rabbî vaza menşur Rabbî derdi. Yarabb bu senin benim senin aramda aittir, bütündür. Ondan sonra tazim üzere okurdu. Ya biz bunu çocuğumuz yanında yapıyor muyuz? ikinci edep Kur'an okumaktaki miktar. Değişik miktarlar var. Bazıları diyor bir günde hatmedermiş. Bazıları üç günde, bazıları bir ayda. bakıyorum şimdi ne, neler var. Ayşe validemiz diyor ki bir adamı dinledim. Çok hızlı okuyordu. Karıştırıyordu. İnna ma inhazama Kur'an. Bu adam bu şekilde Kur'an okumuş değildir diyor. Bak bunda bir usul var. Tertil üzere okumak. Düzenli okumak, tezcih düzenli okumak. İşte okunacak kısımlar, Ashab-ı kiram bunu bölermiş. Bak burada rivayete göre, yedi kısma bölermiş bazıları. Yani yedi, yedi bölüm yaparmış, onu yedi günde okurmuş. Daha sonra bazıları bunu otuz cüze böldüler, biliyorsunuz Ramazan'da otuz cüze okuyoruz, hatim yapıyoruz. Hazreti Osman'a olan Kur'an'a başlamış Cuma gecesi Pakara suresinden Maide suresine kadar. Cumartesi günü Enam suresi Hud suresine kadar. Pazar gecesi Yusuf suresinden Meryem suresine kadar. Pazisi gecesi Tahadan Tahsin Mim o sureye kadar. Salı gecesi Ankebut'ten Sa'da kadar. Çarşamba gecesi de Secde suresinden doğru gelirmiş. Beşinci gecede bitirmiş onu. Görüyor Kur'an'ın yazılmasının güzel olması Bu da var Şimdi başını örtülü olmasının meselesi başının örtülü olmasının meselesine gelince Evinde okuyorsa Kadınlar için diyor tabi Evinde okuyorsa Kimse yoksa yani mahremlerin yanındaysa başa açması cevaz veriliyor ama yine dedik işte rahmet melekleri gelmez. edep olmaz. Allah'tan huzuruna kitabına tazim lazım. E diğer insanların yanında nasıl başa Kadın başka erkeklerin yanında başa ki. Koca da olsa açamaz. Bunu yani boşuna kurcalamayın. Altıncısı bak edep. Kuran okurken ağlamak müsteap. Sırf ütlül Kuranı webki okuyun Kuran okuyun ama ağlayın. Film tepki feteba kev ağlar gibi yapın. Ya lezem inna menlemetagan Kuran? Kuranla tekanet Yani Kuran güzel okuyan bizden değildir veya Kuranla yetinmeyen bizden değildir dülmas var. Efsan sen Kuran okuyan kahredin birini. Görmüş karıleden birisi rüyasında Efendisi görmüş. O ona okumuş Efendimiz buydu ona ki ya Salih Hazir kırat dedin bu dedin yaptığın kıraat okumaktır. Fener bu ağlamak nerede? İbn Abbas adamları diyor ki izah kırat tüm secceden subhan'e seccesuresindeki ayet okunca Hemen tanjilu yapmayın. Hatta tep Alayın ağlayın. Ferlen tepki aynadıküm. Sizin birinin gözü ağlamasa ferli ki kalbehu kalbuhu kalbe alasın. Ya. Peki nasıl ağlama nasıl olacak? Nasıl olacak bu iş? Diyor ki hüzündür, hüzün. Hüzünlü olmak lazım. Çünkü hüzün ağlamayı ortaya çıkarır. biliyorsun buradaki ki Kur'an nazile bir hüznün. Kur'an hüzün üzere indi. Ya de karatumu fetah Kuran Kur'anbundu zaman hüzününü okuyun. Bak burada var, diyor ki ''Ey Kur'an okuyan'' diyor ''hüzünlü olmaya çalış'' İmam e, rivayetler tefsir-i baride gelmiş bu. ''bunları düşün'' diyor, emirleri, yasakları hatırlamaya çalış, Kur'an manası çalış, ağlamaya çalış, ağlamayasın üzünlen, üzünlen. eğer hüzünlenmeyorsan ağlamıyorsan bu da büyük musibettir diyor. Bak görüyor musun? Ağlayamıyorsak ağlayamadığımızı ağlayalım. Ya niye ağlayamıyoruz? Dünya çünkü bir sevgi bizi mahvetmiş. Secdeye okunduğu zaman secdetmesi lazım. Bunların bilinmesi lazım. Şimdi bunlardan konuşmuyor adam. Okusun. Okusun da ama nasıl okusun? Kur'an okuyan kendi dudecan kadar okursan kıraat olmuş oluyor. Namazda mesela okurken tıkadın. Namazda Kur'an okuduğun zaman kendi dudecan kadar okuman lazım. Kendi dudecanı okuyamıyorsan o zaman kıraat sayılmaz o ha. Tıkadığın o yüzden kıraatımız namazda kıraat farz. Eğer imamsa akşam sabah yatsı namazıysa ne yapacak? Arkasındaki bir kişiye onu işittirmesi lazım. O zaman kıraat olur. Dudak oynaması lazım yani. İçinden okumakla kıraat olmaz. Sonra namaz kılınırken nafile, sesli okumamak lazım. Bir gün böyle Efendimiz Aleyhisselam mescitte sesli okuyanlar duyunca perdeyi açmış buyurmuş ki, sadece siz yoksunuz burada ya, başkaları da var. Mesela burada okuyor, namaz kılıyoruz cemaatten. İmam okuyor mesela. İmam Hanefi, cemaatten bazıları Şafii. Olabilir. İki mezhep, üç mü mezhep kendi arasında namaz kılar. O arada işte o Şafi kardeşim bir sesli okursa, imam karıştırabilir arkadaş bu düşünmek lazımdı. Yani. Veya tek teklarken sen sesli okursan yandaki insan huzurluk açar. Yani ibadetimizi, zikirleri sessiz yapmamız lazım. O yüzden nakşitarik adında sessiz zikir, sessiz yapmak lazım. Sessiz zikir dahaiftadır. Sessiz zikir işte ezanlar, kametler, namazın peşindeki zikirler bunlar sesli yapıyor. İnşallah Allahu Teala bu işlerin güzelliğini en güzelini bize nasip etsin. Sözü toparlıyoruz. <gülüyor> Mevla Teala rızasından bizi ayırmasın. <gülüyor> ya Rabbi halim haline Ehl-i Sünnet'i muhafaza eyle, ehl-i Sünnet yolunda bizi daim eyle. Cübbel hocamızı da bir değer hocalar efendileri, İslam alemindeki bütün esirleri, esaret olanları, sıkıntı olanları kurtar ya Rabbi'li Azaptan, beladan, musibetten sen bizi muhafaza eyle. Din-i Mubin-i İslam'a muhalif olanlara hidayet nasipse hidayet ver ya Hidayet de nasip değilse onları sana havale ediyoruz. Onlar hakkında gel ya Tekrar ecdadımızın, ashab-ı kiramın ve yolunu ihya ederek vatanımızın, milletimizin, İslam alemini kurtar ya Rabbi'li Yahudi, Hristiyan hilesini kendi aletlerine çevir ya Rabbi. Evlül sünneti muhafaza yerpenlerin efendilerimiz, dostlarımızın başımızdan eksileme, geçmişlerimize rahmet eyle. Cümlemizi izne kardeşlerim, cümle kardeşlerimizin de sıkıntılarını ya Rabbi sıkıntılarını hayra çevir. Amin. Geçimlerini kolayla. Kimseye muhtaç eleme. Borçtan, harçtan, sıkıntıdan kurtar ya Rabbi, Hastalara şifa, tedle deva, borçlulara da böyle. Keşmisizlerimize rahmet eyle. Allah razı olsun El Fatih.